Akşam namazının farzını cemaat kılıyordu demiş. Son rekatta yani üçüncü rekata yetişebildim. Hı hı. Cemaate ka katıldım. Daha sonra nasıl devam etmeliydim? Evet. Sanıyorum bir yanlışlık yaptım demiş. Şimdi e, cemaatin imama zamanda yetişmesi, sonra yetişmesi veya imamla namazı tamamlayıp tamamlamaması açısından... Hı hı. Cemaatin durumuna müdrik, mesbuk, layık deniyor. Bu arkadaşımız, kardeşimiz e, namazı sonradan yetiştiği için İlmihal kitaplarında, fıkıh kitaplarında mesbuk e, denilen duruma düşmüş oluyor. Yani imam kendisini rekatlarda öne geçmiş oluyor. Şimdi son rekatı imamla birlikte kıldıysa, yani rükudan önce, en az rükuda e, üçüncü rekata yetiştiyse, şimdi imam oturunca, e, işte tahiyyat duaları okuyacak ve selam verecek. Bu kardeşimiz selam vermeyecek. Şimdi bir rekatla imamla kıldık ya. Evet. Kalkacağız bir rekat daha kılacağız. Kaç rekat oldu? İki. İki rekat oldu. Biz iki rekatla bir oturuyor muyduk normal kıldığımızda? Evet hocam. Oturuyorduk. Onun için bir rekat daha kılınca Yine ne oturacağız. yapacak? Yine oturacak. Tahiyyat'ı okuyacak. Akşam namazı üç rekatli. İkisini kıldı. Kaç kaldı? Bir rekat. Bir, bir rekat. Kalkacak. O bir rekatı da kılacak. Tekrar oturacak, tahiyat ve dualar okuyup selam verecek. Şimdi birinci rekatı imamla kıldığı için kaçıncı rekatı kılmış oldu? Üçüncü, Üçüncü rekatı rekatını oldu. kılmış oldu. İmam selam verince bu ayağa kalkınca tek başına kılarken hangi rekatı kılmış oluyor? Kendisinin ilk rekatı kılmış Kendisinin ilk oldu. rekatı oluyor yani tek başına kıldığının imamla kıldığının sonraki ayet de tek başına kıldığı için ilk rekat. Onun için ilk rekatta ne yapacağız? Subhanek okuyacak. Yani Ayağa kalkacak. Tek başına normal başladığı zamanla sıklıyorsa tamam, o şekilde davranacak. Subhaneke okuyacak. Anzü besmele çekecek. Hı, Hı Fatiha suresini okuyacak. Akabinde bir de eee zam Ilave okuyacak. Evet. İlave bir sure okuyacak. Ondan sonra işte bir rekat kıldıktan sonra tayat oturacak. Sonra Kalkınca tek başına kıldığı namaz kaçıncı rekat oldu? İlk rekatıydı. İkinci, i̇kinci rekat, rekat oldu. oldu. Biz tek başımıza kıldığımızda birinci rekatı da Fatiha, Zammül okuyorduk. Hı hı. ikinci rekatı da Fatiha, Zammül okuyorduk. Yine ikinci rekatı da kalkınca oturduktan sonra yine Fatiha okuyacak, Zammül okuyacak. Çünkü üçüncü rekat Fatiha'sız ve yani Fatiha'lı ve Zammül Zamm Sür'ü'süz idi. Evet. Onu da imamla kılmıştık. Diğerleri Fatiha'lı ve zamm idi. Onda kendimiz. Onları yapıyoruz. da biz tek başımıza işte Fatiha'yı ve Zamm-ı sure okuyarak namazımızı bu şekilde kılacağız.